Kardeşlerim, muazzez müminler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlığı bir yola davet etti. O yolda hem dünyalık için hem ahiret için çalışacak insanlar. Fem shu fi manakibiha ve kulu min rizqi. Yeryüzünün omuzlarında dolaşacaklar. Rızıklarını kazanacaklar. Mabetler yapacaklar, camiler yapacaklar. Fakat müminler fabrika bacalarını da yükseltecek. Minareler ne kadar yüksek olursa, camilerin kubbeleri ne kadar yüksek olursa, fabrikaların bacalarını da öyle yükseltecekler. Men yu'tı yahkum, veren hükmeder. Onlar alan olmayacaklar, ezilmeyecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif edince Mesidi Nebevi inşa ettiler. Asab-ı Kiram radıyallahu anhum efendilerimizi pazarlara gönderdiler. Medine'nin hurma bahçelerini ihya etmeye çağırdı onları. Efendimiz ali salatu ve selam hem yüreklerini ihya etti hem maddelerini, çarşılarını, bağlarını, bahçelerini inşa etmeye ihya etmeye onları davet etti. Fem şû fi menakibiha Müslüman yeryüzünde yürüyecek, yeryüzünün omuzlarında yürüyecek, dünyanın ihyası için, inşası için seferber olacak. Fakat bunu yaparken vesâri'u ila mu'firatin min rabbikum ve cennetin arzuhâ's semâvâtü vel ardü Allah'ın affına, cennetine, cemaline koşacak. Yani dünya için terlerken, uğraşırken ahireti ihmal etmeyecek. Dünya için yürüyecek, ahiret için birbiriyle yarışacak. Seferber olacak, kazanacak, Allah yolunda verecek. Sadaka O'nun imanına şahit olacak. İmanının nişanı, imanının alameti olacak. Ayakta kalacak Müslüman hem maddede ayakta kalacak hem manada ayakta kalacak babaları ataları iman adına, İslam adına büyük işlere imza atmış olabilirler fatihlerin, yavuzların, salahaddinlerin çocukları olabilir onlar fakat tilke ümmetun gad halet leha ma kesebet ve ma kesebtum onlar bir ümmetti yaşadılar Allah yolunda cihad ettiler Yüreklerini hia ettiler, dünyayı inşa ettiler. Şimdi Allah Azze ve Celle'ye gittiler. Kazandıkları onların. Şimdi nöbette sizsiniz. Sıra sizde. Bayrak sizde, sancak sizde, siz ayakta kalacaksınız, siz çalışacaksınız, siz pazarları, siz dünyayı inşa edeceksiniz, siz yöneteceksiniz, siz hakim olacaksınız, mazlumların gözyaşını siz sileceksiniz. Ömerlerin, Ömer bin Abdülazizlerin, Selahaddinlerin, Alparslanların davasına biz varis olduk ya Rab diyeceksiniz, yolda kalacaksınız. Buradayız, Şahid ol Allahım diyeceksiniz. Rijalullah tülhiim ticarete ve labiyun an zikrillah. Adam olacak Müslümanlar. Kadınlar da adam gibi adam olacaklar. Burada cinsiyetten bahsetmiyor. Yani ayakta kalmaktan bahsediyor. Ne ticaret, ne alışveriş, ne başka bir şey, hiçbir şey onları Allah'ı zikirden alıkoyamaz. koyamaz. Halkın içindeler... Hakla beraberler... Onlar... Çarşıya girerler... Pazara girerler... Fakat harama ellerini uzatmazlar... Gözleriyle harama bakmazlar... Ya Rabbi... Ne buyurduysan, ne emrettiysen, nasıl yaşama noktasında talimat verdiysen, geliyorum ya Rabbi, koşuyorum ya Rabbi, bütün varlığımla, bütün mevcudiyetimle, ammar gibi, musab gibi, senin şeriatına, nizamına, yoluna ittiba ettim Allah'ım der onlar, koşarlar. Buradayız Allah'ım. Allah Resulü Aleyhisselam'ın çağırdığı yoldayız. Dünya için de, ahiret için de çalışıyoruz. Bu dengeyi kuramayanlar yolda kaldılar. Yemen'den bir kafile Mekke için, hac için yola düşer. Yanlarına azı kalmazlar. Derler ki biz Allah Azze ve Celle'e tevekkül ettik. Mekke'ye gelirler. Mekke'de elini açarlar, insanlardan dünyalık talep ederler. Hz. Cebrail Kur'an Hakim'in şu ayetini getirir. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ زَادِ takwa. <التَّقْوَى> Azığınızı dünyalık için biriktiriniz. Evleneceksiniz. Eşinizin üzerinizde hakkı var. Ev ayarlayacaksınız. Nafakayı temin edeceksiniz. Çocukların üzerinizde hakkı var. Onların nafakalarını, dünyalıklarını kazanacaksınız. O tezawvadu feinna hayra'z zadi't takva. Fakat bir de hadisenin öteki boyutu var. Ahiret var, en önemli azık, en hayırlı azığınız ahiret azığı. Dengeyi kaybetmeyeceksiniz, muvazeneyi bozmayacaksınız, yolda kalacaksınız, yürüyeceksiniz, Yemen'den gelenler gibi yük olmayacak, yük alacaksınız. Dert olmayacak, dert alacaksınız. Sorun olmayacak, sorun çözeceksiniz. <gülüyor> Bu ayetin bir anlamı da, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan yük almak. Allah azze ve celle onun yükünü kaldırdı. Hazreti Ebu Bekir yük almaya geldim ya Resulallah dedi. Ömer koştu yük almaya geldim ya Resulallah dedi. Ali koştu, yük almaya geldim ya Resulallah dedi. Ensar koştu, Akabe'ye geldi, yük almaya geldim ya Resulallah dedi. Allah Resulü'nün genç öğrencileri, talebeleri, biz buradayız, 21. yüzyıldayız. Senin nizamını, şeriatını dünyaya hakim kılabilmek için yeryüzünü de ihya edecek, Ahirete koşacak Ebu Bekir olacak Ömer olacak Yük alacağız Şahit ol Ya Rabbi diyecek Koşacak gençler Buradayız Dengeyi kuracaklar Koşarken Sürekli derin bir muvazene içinde olacaklar Hesaplaşacaklar Dünya ve ahiretin payı Dünyayı imar ederken Ahireti ihmal ediyor muyum diye Her gece her günün onun muhasebesini yapacak Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu kardeşlerim El keyyisu men dâne nefsahû ve amile lima ba'del mav't Zeki olan, akıllı olan El keyyisu men dâne Sürekli kendini muhasebeye çeker ve amile lima ba'del mav't ve ahiret için ölümden sonrası için ibadet yapar. Ahiret için çalışır. Dünyayı anlayan, zeki, kabiliyetli birisini soruyorsanız o dünyada sürekli kendini ölmeden önce hesaba çeker. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bu talimatı ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize bildirince onlar Pazardaydılar, çarşıdaydılar, hurma bahçelerindeydiler. Hz. Ömer gibi devlet başkanı oldular. Dünyaya hakim oldular. Fakat her gün muhasebe yaptılar. Tüccarlar hesap yapar. Günlük hesap Aylık hesap, yıllık hesap yaparlar, yapmazlarsa sermayeyi kaybederler. Dünya bir ticarethane, burada hesabını yapanlar ahireti kazanacaklar. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz buyurdular ki, Hasibu enfusekum an entuhasebuhum. Wazinu anfusakum kabla an tuzanu hesab'a çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz yevme idzin la tahfa minkum khafiye Öyle bir gün gelecek ki, siz hesaba çekileceksiniz. Hiçbir sır gizli kalmayacak. Melekler, kitaplar, amel defterleri, her şey ortada olacak. O yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum dünyayı inşa ederken yüreklerini imar eder dünya yolunda peygamber aleyhissalatu vesselamın izinde vur havur ahirete doğru yürürken sürekli kendi nefisleriyle hesaplaştılar Enes bin Malik rivayet ediyor radıyallahu anh bir gün Ömer radıyallahu anh evinden çıktı gidiyor ben de onu takip ediyordum Medine'de bir hurma bahçesine girdi ben de ardından girdim aramızda bir duvar vardı. Ömer radıyallahu an efendimiz kendi nefsiyle hesaplaşıyor. Hazreti Ömer diyordu ki: Umar ibn el Hattab Emirul Mu'minin, bah bah la Allah ibn el Hattab veya yuazibennak. Ömer Emirül Mu'minin oldum. Suriye'yi, Irak'ı, Mısır'ı, İran'ı idare ediyorsun. Bravo Ömer. Tün deve çobanıydın. Eğer bu idare ettin insanların hakkını vermezsen, muttaki olmazsan, Allah Azze ve Celle'nin azabını bekle Ömer. Yebnel el Hattab, ey Hattab oğlu Ömer, ahirette Allah'ın azabını bekle ya da dünyada muttaki ol. Ya muttaki ol ya da Allah sana azab edecek Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ''Gider bahçeye, nefsiyle hesaplaşır, Medine gecelerinde sokakta, gece yarılarında, dul kadınlar görür, sırtında su taşıyorsa alır onların suyunu taşır. Kütrüm olanlar hastalar var, Ömer radıyallahu an onların evine gider, onların ihtiyacını görür, hizmetini yapar.'' Ömer radıyallahu an kapılarda nöbet tutar. Ömer radıyallahu an peygamber aleyhisselamın mescidinde sabahlara kadar bekçilik yapar. Letet <gülüyor> Allah ya muttaki olursun Ömer ya da Allah'ın azabını bekle. Cehennemi Allah'ın narını bekle ya Ömer. Kardeşlerim. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Hem yaşarken, hem dünyadan ayrılırken O muhasebeyi yaptılar Amr bin As radıyallahu anh Dünyadan ayrılıyor, gözünden yaşlar boşalıyor Sürekli yüzünü duvara doğru çeviriyor Oğlu diyor ki baba neden ağlıyorsun? Ema beşşereke rasulullahi bikedah Ema beşşereke rasulullahi bikedah Peygamber Aleyhisselatu vesselam Sana dair müjdeler vermedi mi baba? Sen Hz. Muhammed aleyhisselamın Ashabından değil misin baba? Allah Azze ve Celle size dair Lekad radiyallahu anil müminin Allah Azze ve Celle müminlerden razı oldu buyurmadı mı baba? Vessabikune el evvelune minel muhacirine vel ansar Muhacire ensara dair müjdeler yok Yok mu Kur'an'a hakimde neden ağlarsın baba? Kardeşlerim onlar dünyada yaşarken derin bir muhasebeyle yürüdüler. Adımlarını o imanla attılar, o imanla ahirete gittiler. Yaşıyoruz dünya için çalışacak, ahiret için koşacak. Fakat şu ayette önümüzde duracak. ''Fefirru ilallah'' İnni lekum minhu nezirun mubin Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Nefis sizi alır Dünya ahiret muvazenize müdahale eder Kaybedersiniz Ahiret adına hesabı kaybeder Dünyaya mahkum olabilirsiniz Bu ayet önünüzde bir ışık olsun Deniz feneri gibi O fırtınalı anlarda size yol göstersin Sahili göstersin selameti göstersin fefirru ilallah masiyetten, eğlence merkezlerinden, magazin programlarından, dizilerden, sokaklardan, fuşiyattan, Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın 21. yüzyıldaki öğrencileri, onun ammarları, yâsilleri, fefirru ilallah, Allah'a kaçınız, geliyoruz ya Rabbi deyiniz, inniylekum minhu nezîrun mubîn, Allah haz ve celle'den uyarıcı olarak gelen kıyamete kadar gelecek bütün insanları uyaran Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın çağrısı. Allah'a koşarken, Allah'a yürürken geldi ki ya Rabbi, koştuğu ya Rabbi derken Allah'tan başka ideoloji. Allah'ın nizamından başka bir nizam kabul etmeyin. Bütün ideolojileri, bütün anlayışları, sistemleri ayaklar altına alınız. Geldi ki ya Rabbi. Koştuk ya Rabbi. Teslim olduk ya Rabbi deyiniz. Fe firru ila Allah. Ve la tec'alu ma'allahi akhar. Allah'tan başka sığınak, barınak Tanımadan Allah Azze ve Celle'ye doğru seyrü sefer olun, sefere çıkın, seferberlik ilan edin. Kardeşlerim, kız-ı gidiyorum. Küçük çocuklar, üzerlerinde İslam kıyafetleri, Fatımalar, Zeynepler, biz buradayız Ya Rabbi diyorlar. Fefirru ilallah, Allah'a doğru kaçıyoruz, modalardan kaçıyoruz. ''Annelerimiz falanların kitaplarına göre örtünüyor, kime anneler?'' ''Biz örtüyü, tesettürü, mahremiyeti onlardan değil.'' Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan alıyoruz. Fatıma onun kızı Radıyallahu Anh'a önümüzde. Hz. Ayşe'ye onlara bakıyoruz. Fefirru ilallah. Allah Azze ve Celle'nin talimatına uydular. Koşuyoruz Ya Rabbi Modalardan, magazin programlarından, eğlencelerden sana doğru geliyoruz şahit ol Ya Rabbi diyorlar. Önlerinde öğretmenleri var. Falanın filanın kitabına göre örtünenler var. Biz örtüyü öğretmenlerimizden eğer yanlış giyiniyorsa, magazin programlarından, moda kitaplarından, dergilerinden değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın evinde yetişen Fatıma'dan aldık. Koşuyoruz, geliyoruz. 12 yaşındayız, 13 yaşındayız, geliyoruz Allah'ım diyorlar. Medreselerde ümmetin kızları var. 12'sinde 13'ünde 15'inde üzerlerinde İslam kıyafetleri yukarıdan aşağıya çarşaflarını pardesörlerini, feracelerini almışlar. Onlar meydan yerinde sokaklara aldanmıyorlar. Ekranlara kanmıyorlar. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu alla tahafu ve la ve müjdele cenneti ki vaat edilmişti Sanki melekler yüreklerinde yıkılmadan İslam'ın izzetiyle sokaklarda bir bayrak gibi bir sancak gibi yürüyorlar. Gençler, onlar okullarında, onlar liselerde, onlar medreselerde, üniversitelerde, fabrikalarda Köylerde, kentlerde, magazin programlarına, eğlence salonlarına, çağın ağlarına, bağlarına, tuzaklarına düşmeden Allah'a, Allah onun rızasına, Hazreti Muhammed'in nizamına doğru kaçınız, koşunuz, talimatına uydular. Masiyetten Allah'ın rızasına doğru koşuyorlar. Bir seferberlik var alemi İslam'da. Anadolu'da bir seferberlik var. Ümmetin Fatimaları, Zeynep'leri, Ahmet'leri fefirru ilallah. Ekranlardaki çağrılara değil. Nezir olan Hazreti Muhammed Ali sallatu vesselam'a uydular. Ona doğru koşuyorlar. Seferberlik var kardeşlerim. 2 yıl önceydi. Gece saat 1 gibi bir matbaa bir kitap mecmuayla alakadar oluyorduk Fatih kardeşim yanımda bir hocamız aradı yaz programınız var öğrencileri alıyorsunuz 50 günlük İslami ilimler okuyorlar kontenjan dolmuş alamıyorsunuz ben Bursa'dayım burada bir polis kardeşim var onun yanındayım Ahmet Bera diye bir oğlu var Erzurum hukukta okuyor 50 günlük İslam ilimler programına onu da kabul eder misiniz? Onun için de bir yer ayarlayın. Peki olur hocam gelsin kardeşimiz dedim. 50 gün burada kaldı. Fıkıh, hadis, tefsir, İslam ilimler okudu. Vetezwedu fe inna khayra zaddit Hem dünyanın azıkları, dünya ilimleri onlarla meşgul oluyor Erzurum Hukukta. ''Yazım tatil yapamayız İslam. Hayata mahkumken, hakim değilken keyfe gidemeyiz.'' dedi. Hani memur anlayışıyla kim oturur olduğu yerde uyur. Memuriyetin gereğini yapıyordur. Ama o tatilini bıraktığı diğer kardeşleriyle beraber buraya geldi. 50 gün fıkıh, tefsir, hadis, İslam ilimler okudu. ''Fefirru ilallah.'' Allah davet ediyordu. Koşacaklar, kaçacaklar. Dünyadan Rab'be doğru gidecekler. وَتَزَوَّدُوا Hem dünyanın azıklarını biriktirecekler. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ Rabbikum. Rablerine, affa, cennete doğru birbirleriyle yarışacaklar. Gece 1-2 gibi telefonla mesajlara bakıyordum. Bir mesaj. Ahmet Beramız, sizde de okuyan evladım Hakka yürüdü. ''Arayabilir misiniz hocam?'' diye bir polis kardeşim Bursa'dan mesaj gönderdi. ''İfadelerde bir metanet var, bir vakar var. Birkaç gün önce galiba vefat etti, öyle anladım. Arayayım mı bu saatte diye tereddüt ettim, aradım. Şimdi hastaneye gidiyorum evladımı almaya. Erzurum'u aradım, evladım, dayanamadım, bir tane oğlum var, gel.'' Özledim seni, baban, annen seni bekliyor dedim. Geldi, kız kardeşini medreseye götürdü. Dönerken trafik kazasında vefat etti oğlum. Biraz sonra Emir Sultan da onu kaldıracaklar. Ama babasında bir metanet var. Özlemişti, yavrum buraya gel. Annen dayanamıyor, baban dayanamıyor hasretine demişti. Fakat şimdi Allah Azze ve Celle'ye gönderdi. Elhamdülillah bu ne derin bir teslimiyet dedim. Hocam, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Azze ve Celle'nin emanetiydi, Rabbim aldı. Emaneti verince Müslüman'da kırılma, Müslüman'da dökülme olur mu hocam? Kardeşlerim, bir baba ahirete hazırlanan evladını gönderiyor. Muhasebesini yapmıştı, tatile gitmedi, hocaları buldu, aradı, buraya geldi. Muhasebesini yapıyordu dünyada, hem okuyordu hem şeriat ilimlerini okumadan, İslami ilimleri okumadan, İslam'ı hayata hakim kılma mücadelesi vermeden Rabbimin huzuruna çıkamam, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatine nail olabilir miyim onun endişesi vardı. Koşu buraya kadar gelmişti. Şimdi babası dünyada hazırlanan bir evladını, muhasebesini yapan, ahiret azıklarını biriktiren bir oğlu Allah'a zevcelleye gönderiyor. Gidenler var, gidecek olanlar var. Her an hazır yaşayanlar var. Dünya için azığını biriktirenler, ahiretini dünyada kazananlar var. ''Eğer böyle bir hayatı yaşarsak ya da babalar çocuklarını ahiret için de hazırlarlarsa, onları Rablerine gönderince Peygamber aleyhissalatu vesselamın şu metaneti onların hayatına hakim olur.'' Allah Resulü aleyhisselam oğlunu Rabbine gönderdi, gözünden yaş boşalıyor. ''Sahabe ve ente ya Resulallah. siz de mi ağlıyorsunuz?'' diye sordular. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, ''Bu gözden yaş gelir, kalp hüzünlenir.'' وَلَا نَكُولُوا اِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا Fakat bu dudaklardan Allah Azze ve Celle isyan cümleleri çıkmaz. Sadece Rabbimizi razı edecek cümleler kurarız. Yavrumuzun, İbrahimimizin gidişiyle mahzun olduk. Gözümüzden yaş gelir, kalbimiz yanar ama Allah'a bütün varlığımızla teslim oluruz. Kardeşlerim, Allah Resulü bir yol gösterdi. Dünyayı kazanacaksınız, ahiret için koşacaksınız, giderken muhasebe yapacaksınız, şeytan önünüze çıkacak. Fefirru ilallah, Allah'a doğru kaçınız ayeti deniz feneri olacak. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kucağını gösterecek size.